Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın, merhabalar Bizim programımızın iki başlığı var Ekonomi ve ekoloji Biz biraz daha ağırlıklı olarak ekoloji e, konuşuyoruz programlarımızda ama Bu hafta biraz daha e, ekonomi tarafını konuşalım istedik 2016'yı da e, bitirmeye hazırlanıyorken e, Bugün bir konuğum var İktisatçı Mustafa Sönmez birlikteyiz Hoş geldin Hoş bulduk Genel 2016 ekonomisi bize genel görünümde, genel değerlendirmede 2016'yı da bitiriyorken az bir zaman kala neler gösteriyor? Ee, nasıl bir ekonomik e, görünüm e, tablo içindeyiz? Evet yani 2016 değerlendirmesi yapacaksak galiba yılı ikiye ayırmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, hatta işte Temmuz öncesi, Temmuz sonrası diye ayırsak evet. daha doğru olacak. Evet. Çünkü Temmuz 15'teki bu darbe girişimi ile beraber ekonomi de etkilendi. Evet. Ya da işte düşmesi gereken taşlar düştü, daha hızlı düştü oluşan risklerle. O nedenle 2016'nın ilk yarısını daha böyle kopmaz bulaşmaz kendi halinde giden bir ekonomi olarak değerlendirebiliriz. Ama Temmuz sonrası çok hızlı bir Düşüş halinde. Hı hı. Belki buna vurgu yapmak lazım. 2017'ye evet. miras kalan bu çünkü. Şimdi 2015, 2016, 15 Temmuz'daki darbe girişimi bir kere yani çok beklendiği şekilde bir talep daralması, bir üretim daralması, bekle gör halleri özellikle dış yatırımcının gözünden risklerin yükseldiği bir ülke fotoğrafı çıkardı ortaya. Ee, buradan başlayarak e, Tabi birikmiş sorunlar da vardı e, Derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's e, Biri Temmuz'da Diğeri e, Ekim'de olmak üzere e, Not indirimine gittiler Ve Türkiye'yi yatırım yapılamaz Ülkeler kategorisine soktular hı hı. Şimdi bununla beraber Tabi e, Türkiye'den sermaye çıkışı da Hızlandı e, Dış sermayenin Türkiye açısından Hayati bir önemi var Yani ekonominin bütün çarkları Büyük ölçüde dış para girişiyle oluyor. O nedenle dış paranın özellikle sıcak para dediğimiz borsaya gelen paranın hareketleri bütün seyri belirliyor. Hı hı. Ve o zamandan beri hızlı bir dolarda fiyatlanma artış oldu. Bu beraberinde hem talepte bir gerilemeyi hem üretimde bir düşüşü getirdi. Bunun üstüne ne eklendi? Amerika seçimleri ve Trump'ın yönetime gelmesi ve Fed faizinin artacağına dair kanıların güçlenmesi ki dün akşam 25 bas puan bu artış gerçekleşti. gerçekleşti. Beklendiği gibi gerçekleşti. Evet. Şimdi bütün bunların üstüne bir de Avrupa parlamentosunun Türkiye ile müzakereleri dondurma tavsiye kararı Türkiye'nin her türlü riskini yükseltti. Evet. Yani jeopolitik, politik, ekonomik bütün bu risk yükselişleri e, tabii sermaye e, çıkışlarına, sermaye çıkışları e, dolar fiyatının artışına o beraberinde bir dizi başka göstergelere e, sirayet etti. Nitekim e, pazartesi günü e, açıklanan yeni milli gelir serisine göre üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 1.8 küçüldü. Hı hı. Bu 27 çeyrektir ilk defa oluyor yani 2009 krizinden bu yana. İlk defa ekonomi e, küçüldü. Bu tabii hemen şu soruyu akla getiriyor. Bunun devamı gelecek mi? Bir Türkiye bir 2016-17 krizi mi yaşayacak? E, yaşayacak. Buna evet. giriş mi e, Hı -hı. yapıldı? E, dolayısıyla şimdi böyle küçülen bir ekonomi, e, çıkan sermaye, e, dolarda fiyat artışı, işte bugün açıklanan yüzde on üç buçuk tarım dışı işsizlik. Ki Eylül ayı rakamıdır bu. Bunun hı hı. Da daha da artma ihtimali yüksektir önümüzdeki aylarda. Ee, ve dış e, AB çipasından e, uzaklaşmış e, bir e, gemi ve bunun bilinmezlikleri. Hı hı. E, bu anlamda 2016'dan 2017'ye geçerken doğrusu Türkiye ekonomisi krizin eşiğinde bir ekonomi görüntüsü veriyor. Ve 2017'ye çok ciddi kırılganlıklar Evet. taşıyarak giriyor. Belki buna tabi bu coğrafi ve jeopolitik risklerden birisi olarak Suriye'de devam eden çatışma ortamı Rusya ile olan ilişkileri de belki eklemek gerekiyor. Evet yani genel tablo itibariyle böyle bir e, kriz e, durumu e, mevcut. Fakat tabii e, bizim daha önce yaşadığımız 99, 2001 ve daha sonraki süreçlerde gelen belki 2008-2009 dönemindeki e, işte teyit geçtiği iddia edilen e, kriz dönemleri aslında hepsi ekonomik temelli e, Zaten diğerleri ağırlıklı olarak bankacılık e, krizleriydi. Ve dolayısıyla ekonomide e, yapılan bir takım reformlarla bunlar bir şekilde atlatıldı o günün şartlarında. Şimdi artık siyasi, e, tamamen siyasetin e, sebep olduğu ekonomik e, risklerimiz var. Ya Bunlar için gene işte reform e, lafını dinlendiren iktisatçılar var, hocalar var. Ne yapmak lazım? Yani 2017'de Türkiye'nin... Önüne koyması gereken plan program ne olmalı? Evet yani çok geriye gitmeden sadece 2001 ve 2009'u hatırladığımızda biri gerçekten e, ev yapımı bir krizdi. Ekonomik boğazlardan yani kamu maliyesi e, darmadağın e, bankacılığın içi boşaltılmış. Yüzde 60'larda seyreden bir enflasyon bir türlü yakası e, bir araya gelmeyen ve iç ekonomik kırılganlıklardan e, ortaya çıkan bir krizdi. 2009 krizi e, küresel. Krizin Türkiye'ye dalgalarını vurması şeklinde yaşandı ve içeride çok fazla kırılganlık yoktu esas olarak dışarının etkileri hakimdi ve o da içeride doğru dürüst dümen tutularak ve çıkmış sermayeye güven verilerek ki o sermayenin de o sırada gideceği başka adresler olmadığı için. ...atlatılabildi. 2011'de eski seri milli gelir %9 civarında artışlar oldu. Bu defa, bu defaki durum farklı. Yani bu defa bir kere hem ekonomik darboğazlar var. Hı hı. İkincisi politik riskler çok artmış durumda. Jeopolitik riskler çok artmış durumda ve derecelendirme kuruluşları olsun, Avrupa Parlamentosu olsun... Türkiye ilgili değerlendirmelerinde ya daha doğrusu ekonomik analiz yapılan, yapan derecelendirme kuruluşları ağırlıkla vurguyu Türkiye'deki hukuk devleti, hmm. yargı bağımsızlığı, insan hakları, medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü bütün bunlardaki ihlallere dikkat çektiler. Özellikle de mülkiyet hakkına dikkat çektiler. Çünkü hmm. yani sermaye belki insan hakkı biraz daha az ilgilendirir ama mülkiyet hakkı çok ilgilendirir. Dolayısıyla burada e, bu politik şey e, imaj Türkiye'deki e, gelinen ve e, ilerlemek istenen tek adam e, rejimi e, dış sermaye açısından güven verici değil. Evet. E, yani bunu görmek lazım. Ve daha sonra TÜSİAD'da bildiğin gibi yaptığı bir toplantıda yaptığı açıklamalarda hiç şu ekonomik bu önlemi alın, bu ekonomik hmm. önlemi alın hmm. falan demedi. Doğrudan doğruya hukuk devleti dedi, yargı bağımsızlığı dedi, insan hakları dedi. Şimdi dolayısıyla bugün sermaye dışarı çıkıyorsa burada tamam dışarının bir cazibesi var. Nedir o cazibe? İşte FED faizleri. Evet. FED faizleri, sermayeyi dışarıya çekerken bütün ülkelerden Türkiye dahil olmak üzere böyle bir çekim var ama Türkiye'de de itici şeyler var, rüzgarlar var. Nedir o itici rüzgarlar? İşte daha başta politik ortam. Bu ortam güven vermiyor. Bu ortam yani Türkiye'nin turizm gelirlerini bir yılda üçte bir oranında azalttı. Evet. Sıcak paranın sürekli olarak çıkışına yol açıyor. İçeride de... ...tasarrufların dolarlaşmasına yol açıyor. Yatırım iklimi kurulmuş durumda. Yatırım yapılmıyor. Yani bütün bunlar bu politik ortamla ilgili. Bununla tabii bu hükümet yüzleşmek istemiyor. Hiçbir şekilde ayranım ekşi falan demeye gelmiyor. Ve meseleyi ekonomik tarif ediyor. Öyle önlemlere başvuruyor ve işe yaramıyor. Bir faiz, döviz hızlı artarken Merkez Bankası saraya rağmen faiz artırdı. Hiçbir işe yaramadı. Hı hı. İki, geçen hafta açıkladıkları ekonomik koordinasyon kurulu, bilmem 250 milyar lira, kobilere, kredi falan hiçbir işe yaramadı. Evet. İşte bugün FED faiziyle beraber e, dolar yine 350'nin üstünde seyrediyor. Cumhurbaşkanının işte vatandaşlara Vatan millet Sakarya dövizlerinizi bozun kampanyası hiçbir cevap e, alamadı. Evet. E, göreli bir düşüşü ona yordular ama hiç ilgisi yok. Kamu kurumlarının, kamu bankalarının döviz rezervleri Bozduruldu. Hı hı. Geçici bir nefes hiçbir işe yaramadı. O evet. bozdurulan, ucuzlatılan dolar da sıcak paraya e, Bir gün bile yaradı. sürmedi neredeyse evet. etkisi. Evet. Evet. evet. Peki bütün bunlar tabii olurken aslında tamamen politik risklere e, işaret ediyoruz. Ve işte bütün bu temel hak ve özgürlükler alanının daralmış olması, e, demokratik hakların ve senin de saydığın gibi e, temel bir takım... ...hak alanlarının daraltılmış ve baskılanmış olması. Ama e, senin tabii orada işaret ettiğin e, konu hala daha hükümetin bunları ekonomik birer e, sebepmiş gibi gösterip... E, ...bir takım işte eklektik günü kurtarmaya e, çalışan e, çözümler bulmaya çalışması. Ve belki bunlardan bir tanesi de bu kapsamda sayabilir miyiz? TÜİK'in bütün bu hesaplama yöntemlerini hmm. yeniden... E, değiştirmiş olması bunu aslında Avrupa Birliği normlarına uygun e, bir güncellemeyle yaptıklarını söylüyorlar ama bu bize ne gösteriyor neye işaret ediyor? Valla bu, bu e, eski başbakan mı demişti zamanlama manidar diye şimdi bu da zamanlama manidar. <gülüyor> Öyle oldu yani, değil mi? E, Binali Yıldırım'ın lafıydı galiba bu. E, bu e, tamam TÜİK bunun üstüne çalışıyordu biliyoruz. E, tamam AB şablonuna göre bu iş hesaplansın o da kabul. Fakat niye yıl bitmeden yani yeni bir yıl başlarken bu yapılmıyor? Hı hı. Tam da böyle bir kaotik sırada buna gidiliyor. İki baz alınan yıl enteresan. TÜ, Avrupa Birliği 2010'dur bazı. Evet. Bu. 2009'u. Evet. 2009'u aldılar. 2009 kriz yılı yani düşük bir bazdan alıp. E, sayıları yukarıya doğru seyrettirdiler Ortaya çok e, garip bir şey çıktı Tablo, Tablo çıktı. çıktı Bir anda e, dolarla 140 milyar dolar daha e, zengin bir ülke olduğumuza uyandık <gülüyor> e, Kişi başına gelir 10 bin doların altına düşmüştü Birden tekrar 10 bin doların üstüne 11, çık, 11 bin, bin dolar Küsur dolarlara dolarla, e, seviyesine, seviyesine çıktı Şimdi bunlar komik şeyler Yani bunları <gülüyor> bunlar üstelik bilim adına yapılmayacak şeyler Bunu bize içeride satarsınız ama dışarıdakiler bunu almazlar yani önemli olan dışarıdakileri sizin ikna etmenizdir. Çünkü siz dışarıya muhtaçsınız. Yani dışarıdaki derecelendirme kuruluşlarına buna, bunu inandırmanız lazım. IMF'e inandırmanız lazım. Yatırımcılara. Size, yatırımcılara. Borç para verenler sizin göstergelerinize güvenmek zorundalar. Şimdi böyle kategoriler ya da güven vermeyen işler yaptığınız takdirde siz geçmiş olarak karşı tarafı kaybedersiniz. Yani bize içeride meval okusanız ne olacak? Herkes hı hı. cebine giren parayı biliyor. İşi var mı yok mu bunu biliyor. İşte siz istediğiniz kadar pastamız büyükmüş deyin. İnsanlar sonuçta diyor ki benim cebime ne giriyor yani. Evet. E, dolayısıyla burada bir kere bir şey var. E, samimiyetsizlik var. Hı hı. Yani kimse hani AB şablonuna göre bu işi e, tarif et demiyor. Yani bu, bunu yapın tabii. Yapın ama evet. bunu düzgün yapın. Başkaları hangi bazda yapıyorsa siz de onunla yapın. 2010 bazını alın. 2009 %5 küçülme yılını alırsanız ortaya ucube durumlar çıkıyor. 2013'te ekonomi 4.2 büyüdü. Şimdi bu yeni seriye göre 8.5 büyümüş. Peki İki kardeşim 8.5 büyüyen bir yılda işsizlik azalmaz mı? Tersine işsizlik artmış. Hı hı. Yani istihdam verileri bir tarafta, büyüme verileri bir tarafta. Bu ikisini birbiriyle karşılaştırın. Acayip bir uyumsuzluk çıktı ortaya. Ee, öngörülen ya da rivayet edilen büyümeyle hiç uyuşmayan bir istihdam tablosu var. Evet, tabii e bunu nasıl açıklayacaksınız? Sanayi şimdi? üretimiyle belki stoklarla falan da açıklanamayacak bir haktan bu. Yani şimdi burada yaptıkları sadece inşaatın şeyini artırmışlar. Yani güya inşaat yeni iyi sayılmıyor. İnşaatın biraz payını artırmışlar. Hı hı. Ondan sonra neyse e, teknik bazı şeyler var. Mesela yatırımlarda eskiden silah alımları cari, cari harcama sayılırdı. Evet. Şimdi yatırım, harcama yatırım harcaması, sayı. harcaması. Neyse bu sen... AB'nin şablonu. hani evet. Oradaki adete uyun. Ama dediğim gibi bazı yılı bir. Ondan sonra bunun yılın ortasında yapılması Hı -hı. E, iki. Bunlar hiç akla uygun şeyler değil ve güven sarsıcı şeyler. Biz ne yazık ki yani e, başka bir şey kullanabilecek durumumuz yok. Başka bir e, kurum... Milli gelir ya da istatistik üretmiyor. Biz bu kurumun e, verilerini kullanıyoruz ama sürekli kuşkuyla sürekli kuşkuyla da e, bilgi filan üretilmez. Yani evet. bu, bunu ne e, Türkiye'deki bağımsız sosyal e, bilimci akademisyen insanlar yapabilir ne e, başka kimse ama en önemlisi siz e, muhtaç olduğunuz kesimleri bunlarla ikna edemezsiniz. Yani hı hı. Bir, bir gecede biz 140 milyar daha e, şeymişiz meğer zenginleşmişiz. ...öyleymişiz hani saymayı bilmiyormuşuz... ...şimdi bunu gördük filan... E ...buyurun bakalım yani bunu ne kadar yiyecekler... ...evet peki bir ara verelim... ...aradan sonra... ...gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz... <gülüyor> the <laughs> Altyazı İzlediğiniz için 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda İktisatçı Mustafa Sönmez'le birlikte Türkiye Ekonomisi'ni değerlendiriyoruz. 2016 değerlendirmesi son gelişmeler ele aldık ilk yarıda. Ee, arada Radyo Tarifa'dan Sim Palabras şarkısını çaldık merak edenler için. Son En son dolardaki bu yükselişten e, bahsediyorduk. Bu önemli aslında tabii pek çok insanda doların seyrini merak ediyor. Ama tabii dolardaki bu yükseliş e, belli anlamlarda bazı riskler de e, içeriyor. E, nedir mesela 2017'de ne gibi riskler göreceğiz biz bu doların yükselişiyle beraber? Ee, Valla şimdi 350. E, 350. ...basamağına yerleşmiş bir dolar ne e, bu rejimin ne de iş dünyasının e, beklediği bir dolar fiyatı değildi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bir dizi e, senaryo e, yeniden yazılmak durumunda. Hı hı. E, bu son artırılan FED faiziyle beraber e, tekrar bir yukarı yönlü e, gidişi var... Şimdi buna Merkez Bankası bir müdahale eder mi? Yani bunun bunu aşağıya doğru yönlendirmenin tek yolu Merkez Bankası'nın faiz artırması işe yararsa eğer. Evet. Merkez Bankası da faiz artırmaya yönelirse bu kez başka tür arızalar ortaya çıkacak. Çünkü yükselen faizle beraber bu kez talep düşecek. Yatırımlar zaten düşük. Ekonomi soğuyacak ve yine soğutucu ve negatif etkiler söz konusu olacak. Ama bu halde bile şu anda firmalar bu dolar kurunun ulaştığı yer itibariyle ciddi kur zararlarına uğradılar. Hı hı. Yani merkez bankasının tuttuğu istatistiklere göre finans dışı reel sektör firmaları, reel sektör firmaları döviz açıkları 213 milyar doları. E, hı hı. Bulmuş durumda. Bunlar uzun vadeli ve kısa vadeli kısa vade, toplam bir, galiba. Toplam evet hı hı. ama bak bu döviz açığı 2009 yılında 70 milyar dolardı. 70 milyar dolardan 2013 milyar dolara yani üçe katlanmış e, bu arada kullanılan e, kredi ve bunun ortaya çıkardığı döviz açığı bu. Hı hı. Şimdi bu 213 milyar dolarlık e, döviz açığının yazacağı kur zararı öncelikle reel sektöre çok önemli buradan yıl sonu müthiş zararlı bilançolar çıkar ortaya hmm. hmm. bunun bundan etkilenen irili ufaklı çok firma var hmm. ama işte içlerinde bu mega proje denen projeleri yürüten ve devletten garanti aldığı için rahat görünen <gülüyor> firmaların önemli bir payı var merkez bankası Son finansal istikrar raporunda e, bunlara e, bir parantez açtı ve hı hı. E, kendi belirlemelerine göre e, bu mega projelere üstlenen firmaların döviz açıkları e, kullandıkları e, döviz kredisi 46 milyar dolar. Hı hı. E, bu 46 milyar doların 33 milyar doları devlet garantisi ya da koruması altında. Şimdi bu, bu yönüyle Merkez Bankası diyor ki bu firmalar hakkında çok şey yapmaya gerek yok. Endişe etmeye gerek yok. Ya devlet, devletsin verdiği garantilerden dolayı kamu maliyesinin uğrayacağı açık zarar, bunun topluma yükleyeceği şeyler. Hı hı. İşin tabii bu boyutu var. Çünkü bu, bu mega projelerde biliyorsun işte hem yapım aşamasında hem işletme aşamasında hazineden garantiler veriliyor. Evet. Şimdi Avrasya Tüneli'ni açacaklar, günde hı hı. 70 bin araç geçmezse. Altında kalırsa bunu bunu e, hazine ödeyecek. Bunun örneğini İkin, de yaşıyoruz şu anda. Köprüde, e, Osman Üçüncü Gazi köprü, Köprüsü'nde, evet, köprü'sünde. yaşıyoruz bunlar, bunları. Bütün bunlar böyle e, bol keseden, ekonominin yüzde beş büyüyeceği, işte ona göre trafik olacağı, e, dolar kurunun aşağılarda seyredeceği senaryosu üstüne yapılmış. Daha çok seçmene dönük sandık optik optiğinden ve hı -hı. projeler ama e, kamu maliyesine ciddi zarar ziyanlar getirecek. Kamu maliyesi üstünden de hazineye ve vergi mükellefine. E, bu, bunlar var. E, tabii bu e, reel sektörün yazacağı kur zararları sadece reel sektörle sınırlı kalmaz. Hı -hı. Bankalara bulaşır. Hı -hı, hı -hı. banka finans, Kredi veren özellikle kredi veren bankalar. Çünkü bunların kullandıkları döviz kredilerinin Yüzde 60'a yakını içerideki bankalardan, yüzde 40'ı yurt dışındaki bankalardan. Ve kamu bankaları ağırlıklı kamu bunlar. Kamu bankaları özellikle me mega aldıkları. projelerde kamu bankaları e, risk altında. E, dolayısıyla bu özel sektörde, reel sektörden başlayan, finansa bulaşan, ikisinin üstünden kamu maliyesini içine alan e, bir yangın ihtimali hiç küçük değildir. Uh -huh, yani uh -huh, bunu... Uh -huh. Bunu belki e, abartılı bulabilirler ama e, yaşayarak göreceğiz. E, bu bu e, zincirleme bir e, yangın ihtimali e, giderek yükseliyor. E, hele ki bu politik e, eleştirilere e, köst dinleyip onun üstüne bir de parlamentoyu yasamayı iyice e, sıfırlayan bir başkanlık ısıtmasında ısrar edilirse... ...bunun yüzünden Türkiye daha fazla gerilimlere, çatışmalara sürüklenirse... Hı hı. ...keza Suriye'de bir yapıcı rol yerine yıkıcı bir tutumda ısrar edilirse... ...bütün bunlar Türkiye'nin risklerini daha da yukarıya çekecek. Yani şu anda Türkiye'nin lehine esen tek bir rüzgar yok. Evet. Öyle diyelim. Bütün şeyler aleyhine... Dış hı hı. rüzgarlar iç içerisi her şey aleyhine bunu dönüştürecek iradi tek şey var politik hı hı. Ee, evet. reform iyileşme hukuk devletine dönüş insan haklarına dönüş medya özgürlüğüne saygı çoğulculuğa saygı kimliklere saygı yani bunu e, yapma becerisi gösterebilirse bu iktidar ya da buna zorlanırsa ekonomi de bundan olumlu etkilenir tersi durumda tersi durumda. Ekonomi gerçekten tam bir krize girer. Evet. Bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Konuğumuz iktisatçı Mustafa Sönmez'di. Verdiği bilgiler ve yaptığı değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz kendisine teşekkür yayınımıza ederim. geldiği için. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehreş Evin ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.